Merhaba, Bir Söz Küçüğüm programına da hoş geldiniz. Ben Gülce. Ben Selen. Ben de Eda İmeryüz. Ee, bu hafta yapımcıları olarak sizlerle beraberiz. Ee, bu haftaki konuğumuz Eda İmeryüz. Evet. <gülüyor> Çocuk komitesinden aslında geliyor. Daha önce de bununla e, ilgili bir canlı program çekmiştik aslında. <gülüyor> evet. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben Eda İner 17 yaşındayım. Bir Fransız lisesinde okuyorum ve yaklaşık 6 senedir İstanbul Çocuk Komitesi'nde çalışıyorum. Çocuk hakları ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepsi bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, e, direkt o zaman Çocuk Hakları Komitesi'nden girelim biz. Tamam. Bir de hani Çocuk Hakları Komitesi nedir? Ne yapıyorsunuz orada? Gibi. Tabii ki. Önce komiteler aslında nasıl başladı ondan bahsetmek hı hı. lazım. Önce UNICEF ve SEÇEK dediğimiz iki tane kuruluş var. SEÇEK e, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve UNICEF Türkiye'de buluştuktan sonra birlikte iş yapmaya başladıktan sonra çocuk komiteleri oluştu. Öncelikle her ilde komiteler oluşturuldu. Bu komitelerde işte isteyen çocuklar ilk başta alındı. Ve aynı zamanda her çocuğun bir yetişkin temsilcisi vardı. Her komitenin bir yetişkin temsilcisi vardı. Ve... Ee, bu komitelerin çalışma süreçlerinden sonra her sene çalıştıktan sonra 20 Kasım'da Ankara'da büyük bir forum düzenlenilmesi kararlaştırıldı. Her komite oraya geliyordu ve orada bir sene içerisinde ne yapıldı bundan bahsediliyordu ve çocuklarla ilgili ne yapabiliriz? Türkiye'de ne gibi problemler var? Bunları nasıl giderebiliriz? Bunlarla ilgili konuşuluyor. Aslında... İlk başta alınan karar yani nasıl yapılandırabiliriz, çocuk hakları ile ilgili insanları nasıl bilgilendirebiliriz, çocukların haberleri var mı, ne gibi problemler var. Bunun en büyük gidericisi, haber vericisi diyelim çocuk hakları eğitici eğitimidir. Bunun amacı nedir? Bu 14 oturumdan oluşan bir eğitim kitabı mı desek yani hmm. bir düzenleme diyelim. Şimdi şöyle oluyor çocuk komiteleri oluşturuyor oluşturuluyor. Her ilde komiteler var. Bu komitelerde de önce komiteye giren çocuklar bu eğitimi alıyor. Çocuk hakları, eğitici eğitimi. Şimdi bu eğitimin 14 oturumunda... E, önce bir şey sorayım. E, içerinden mi bahsedelim yoksa eğitim nasıl veriliyor? Hangisinden bahsetmemizi istersiniz? Fark eder mi? E, fark etmez isiminden mi bahsetelim? <gülüyor> tamam. Nasıl tamam. anlatmak istiyorsan öyle anlatayım. Tamam, önce içeriği anlatalım o zaman. Şimdi içerik olarak... Ee, ...ilk başta Seçek kimdir, UNICEF kimdir... ...bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Ondan sonra insanlar birbiriyle nasıl iletişim kurmalı... ...ne kadar uzaklıkta olmalı veya nasıl konuşmalı... ...bunları öğretiyoruz. <gülüyor> Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında sokakta bile geçerken... ...insanlarla iyi iletişim içerisine giremiyoruz. Bunun dışında ondan sonra acaba haklarımızı biliyor muyuz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk başta yaptığımız şey önce... ...tabii şöyle değişebiliyor... Biz 16 kişiye eğitim verdiğimiz için yaş ortalaması düşük de olabiliyor, yüksek de olabiliyor. Eğer düşükse önce onların hayalleriyle yola çıkıyoruz. Mesela siz ne hayal ederdiniz, ne gibi haklarınız var sizce? Bunun gibi yaklaşmaya çalışıyoruz ve çok sıcak bir ortam hazırlıyoruz. Eğer büyükse biraz daha ciddi konuşuyoruz ama yapılan şey herkesten acaba hakkınız nedir diye fikir almak ve bunları bir tahtaya yazıyoruz. Tabi bunlardan yola çıkarak aslında maddelerden oluşan çocuk hakları bildirgesi ortaya çıkıyor bir şekilde. Daha sonra yaptığımız şey, herkese bu maddelerden bir tanesini seçmesini istiyoruz ve seçtiği maddeyi resim halinde çiziyor. Bundan da insanlar acaba nasıl hayal ediyorlar? Bizim bu kadar maddesel gördüğümüz şeyler, bu kadar somut olan şeyler, acaba soyut olarak ne içeriyor? İnsanların hayal gücünde nasıl oluşuyor? Bunun farkına varıyoruz. Bundan sonra da Aile içerisinde şiddeti ele alıyoruz. Şiddet psikolojik midir yoksa fiziksel midir? Acaba hangi şiddetin insanlarda etkisi daha fazladır? Bunlarla ilgili tartışıyoruz. Daha sonra ülkemizdeki eşitliklerden söz etmeye başlıyoruz. Acaba kadın ve erkek eşit mi yoksa değil mi? Şimdi benim fikrim ve tabii çocuk komitelerinde eğitime koyduğu fikir şu... Kesinlikle insanlar empati kurmadan bu eşitliğin var olup olmadığını anlayamazlar. Bu yüzden iki gruba ayırıyoruz kadınlar ve erkekler olarak. İkisine de bir kağıt veriyoruz. Mesela bir boşluk oluyor cümlede. İşte ben kadın olsaydım şöyle şöyle yapardım. Ben erkek olsaydım böyle böyle yapardım kadın ve evet kadınlarda çıkan en büyük oran şu oluyor. Ben erkek olsaydım kesinlikle sokaktan geçen kıza laf atardım gibi. Bu tip insanlarda erkeklerin yaptığı şeyleri. Tabii kadınlar için de birçok şey var ama sonuç olarak eşitlik var mı yok mu bunu öğrenmeye çalışıyoruz. daha sonra en önemli bölüm Bunlar bittikten sonra bize nasıl ulaşabilirler? Bundan bahsediyoruz. Telefon numaramızı bırakıyoruz. Mail adresimizi bırakıyoruz. Bizlerden Bize bunlardan ulaşıp e, komitelere katılabiliyorlar. Tabii ki eğitimler verilirken 16 kişilik gruplara eğitimler verildiği için her komitede 3'er veya 4'er kişilik gruplar seçiliyor e, komiteden. Çünkü 16 kişiye eğitim vermek ne de olsa kolay değil. Diyelim ki bir komitede 18 kişi var. İşte üçerli gruplarla altı tane grup oluşturuluyor ve altı tane grup farklı okullara gidiyor. Bizim amaçladığımız şey maddi durumu iyi olan bölgelere gittiğimiz kadar aynı zamanda maddi olanakların kötü olduğu yerlere de gitmek. Çünkü Kötü olan yerlerde insanların haykırma istekleri daha fazla oluyor. Bu yüzden insanları duyurmak istiyoruz. Biz bu şekilde çalışıyoruz. İnsanları bilinçlen, bilinçlendiriyoruz. Altyapımızı oluşturmak için eğitim verdiğimiz yerlerden bize geri dönüşler oluyor. Ve onlarla da komitelerin altyapısını oluşturuyoruz. Bu şekilde her sene yenileniyor. 18 yaşımıza kadar devam etme hakkımız var. Biz gidince eğitim verdiğimiz kişiler bizim yerimize geliyor. Peki ee, hani... Sürekli değişen bir gruba mı eğitim veriyorsunuz? E, çocuk hakları eğitici eğitimini? E, Tabii tabi ki değişiyor. Bir kere çocuk hakları eğitici eğitimi alan bir gruba bir daha eğitim vermiyoruz. Eğer okula bir daha gidersek okuldan 16 kişi, yeni 16 kişi seçmesini istiyoruz. Bunu da meclislere göre seçiyorlar. Her okulda normalde bir meclis olmak zorunda. Yetişkinlerle çocukların çocuklarda bir köprü olanı oluşturması için. Diyoruz ki meclislerde her sınıfın bir meclis meclis üyesi vardır. 16 kişiyi seçmelerini istiyoruz. Ona göre seçiliyor eğitim olacak kişiler. Peki çocuk hakları strateji formu nasıl oluşturuldu? Şimdi çocuk hakları strateji formunu aslında biz geçen senenin... E Kasım aylarında TÜBİTAK'ta, e, Gebze'de buluştuk... TÜBİTAK, ...TÜBİTAK'ta buluştuk... ...ve orada yine her ilden çocuklar gelmişti, komitelerden... E, ...bir veya iki tane temsilci gelmişti... E, ...hep birlikte bir anket yapıldı... ...işte birkaç tane anket yapıldı sanırım, evet... ...işte siz e, Türkiye'de çocuk hakları ile ilgili nelerin gelişmesini istersiniz... ...veya sizce her şey e, düzgün yürüyor mu neler yapılması gerekiyor, fikirleriniz nelerdir gibi. Yaklaşık üç tane e, anket doldurduk biz. 81'den gelen çocuklar olarak. Daha sonra bu anketler bir araya getirildi. Bize de söylendi. E, dedi ki, dediler ki işte çocuk hakları strateji formunu oluşturmak için yaptığınız anketler bir araya getirilecek ve e, sizin isteklerinize uygun bizim de ileride yapabileceklerimizi içeren bir strateji formu oluşturacağız dediler. Ve nitekim e, bu İstanbul Birinci Çocuk Kongresi'nde de e, büyük salonda bu strateji formu e, gelen temsilcilere yine 81'den gelen temsilcilere aynı zamanda yetişkin temsilcilere çünkü her çocuğun bir yetişkin temsilcisi var okuldan gelen çocuklara veya başka aile bireylerine açıldı. Hepimizin birer kitapçığı vardı bu strateji forma elimizdeydi ve her maddesine kadar inceledik. Sizce değiştirilmesi gereken bir yer var mı? Nereleri yenileyebiliriz? Tabii bu formun içerisinde neler var? E çocuğa nasıl davranılmalı? kurum ve kuruluşlarda çocuğa nasıl davranıyor? Her okulda meclis oluşturulmak zorunda. Bu gibi çocuğa yönelik çocukların sosyal hayat içerisinde ezilmemesinin gerektiği ve ezilmemesi için neler yapılabileceği, biz nelere uyumalıyız? Bu tip şeyler yazıyordu. Biz de bunların her birini... Tabii ki benim bahsettiğim kadar böyle e, larç bir şekilde yazmıyordu. Hani ben şimdi... ...işte şöyle şöyle maddesine göre... ...böyle böyle maddesine göre diye söyleyemiyorum. Ama stajı formunun içerisinde... ...her şey kurallarına uyulması gereken biçimde... ...çok net bir biçimde yazıyor. Şu kuruluşa gidilmesi gerekiyor. E, i̇sterseniz daha sonra... ...veya bir şekilde ben getirebilirim de formu. E, oylamaya sunduk ve... E, ...iki kişi yönetiyordu toplantıyı. Biz de kitapçıkta değiştirilmesi... ...gereken yerleri söyledik. Günün sonunda bir divan kurulu seçildi. Çocuklardan oluşan. Bütün top, toplantı sırasında seçildi. E, ve biz e, çocuklar olarak toplantıyı e, ele aldık. Tabii ki çocuklar ele alınca biz yetişkinleri bir kenara atıp çocuklara daha fazla e, söz hakkı vermeye çalıştık ve e, insanların da strateji formuyla ile ilgili eleştirel eleştirilerini sunduğu birçok yazı geçti elimize. Tabii ki yazılar şu an bizde değil, e, ilgilenen kişilerde. Ama eminim ki strateji formunun değiştirilmesi gereken yerlerde bu eleştirilere göre veya eklenmesi gereken yerlere göre daha düzenli bir hale alacaktır. Ama genel olarak strateji formu, Türkiye içerisindeki çocuklara nasıl davranılması gerektiği, nerelerde önem vermemizin gerektiği bu tip bilgileri içeriyor. Bu şekilde seçildi. Peki o zaman şimdi bir müzik arası verelim ve sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden hiç güneşte yanmadan, şimdi ölmek istemem. Bir kalbi sarmadan, aşkı tatmadan daha, onla sarhoş olmadan, hiç sevişmeden daha. Şimdi ölmek istemem daha hiç gülmeden Çoban yıldızı Dem olmadan tepe den ona hiç sarılmadan şimdi ölmek istemem kalbini dokunmadan hadi al götür beni hala benimmişler gibi evime yurtuma. They may be totally Peki sizin için seçtiğimiz güzel parçadan sonra tekrar devam ediyoruz. Ee, ben bir soruyla devam ediyorum aslında. Ee, hani okullarda çocuk meclisinden bahsettik. Peki e, bu meclisler nasıl iş, işlem yapıyor, iş, işliyor? <gülüyor> i̇şliyor. <gülüyor> Tamam bahsedelim. Şimdi öncelikle tabii ki her okulun meclisi olmak zorunda ama diyeceksiniz gerçekten her okulun var mı? Bence yok çünkü meclise sahip olmayan birçok okul var. Önce bunların, bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bir okuldaki meclis kurumu, meclis oluşumu çok önemli. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki hani ne kadar öğrenciyle iletişime giren öğretmenler olsa da biz hep yetişkinlerle özellikle bu ergenlik döneminde daha asi oluyoruz veya istediğimiz şeyleri yaptırmak istiyoruz. Hayata karşı yeni görüşlerimiz oluyor ve bu okul çevresi içerisinde hem dille iletilebiliyor hem de şiddetle. Biz dille iletilmesi yolunu tercih ediyoruz. Bu yüzden işte bu yüzden meclis çok önemli. Çünkü meclis Şimdi şöyle oluyor. İlk başta meclisin nasıl oluştuğunu anlatalım. Her sınıftan birer temsilci seçiliyor. Diyeceksin hani diğerleri ya seçilmeyenler onlar da bir sonraki sene, bir sonraki sene bir şekilde seçiliyor ha, yani. Evet, abi. bir şekilde Ve seçiliyor. Hemen yani <gülüyor> Yani zaten istemese de, yani seçilemese de seçilen kişi istediği şeyleri bildiriyor ve o toplantı sırasında anlatıyor. Öncelikle nasıl seçiliyor ondan bahsedelim. Her sınıfta diyelim ki dört kişi var. Ben meclise katılmak istiyorum, temsilci olmak istiyorum. Sınıf içerisinde oylama yapılıyor. Her sınıfta bu şekilde bir tane öğrenci temsilcisi seçiliyor. Daha sonra bunlar tabii her okula göre değişir. Kaç haftada bir toplanıyorlar, ayda bir toplanıyorlar. Kendi ihtiyaçlarına göre ama bizim önerdiğimiz... ...süre mutlaka her ayda bir toplanılması gerekiyor. İşte bütün öğrenciler toplanıyorlar. Daha sonra bu toplanan öğrenci grubundan bir başkan seçiliyor. Divan kuruluna yardımcı seçiliyor. Sekreteri oluyor, yazıcısı oluyor. Yani bir divan kurulu seçiliyor. Divan kurulunun da başkanı oluyor. Bizim arzuladığımız divan kurulu başkanın işte ben başkanım işte egosunu tatmin etmek için insanlara küçümser bir şekilde davranmaması da daha çok mecliste ilişkisini geliştirebilmesi ve okuluyla ilgili yapıcı fikirler ortaya çıkarabilmeleri. Bir kere meclisler oluşturuldu. Ben de bu şekilde seçildim aslında. Okulumda önce öğrenci temsilcisi olarak seçildim. Ben Eren Küyük Öğretim Okulu'nda okuyordum. Hı hı. Bizim okulumuzda da e, ilk defa böyle bir meclis oluşturulmuştu. E, önce meclis üyesi olarak seçildim. Daha sonra bir üç sene falan hep meclis üyesi olarak kaldım. Önce başkan seçilemedim. Daha sonra yavaş yavaş önce baskan yardımcısı oldum. Bazen divanda çalıştım. Ondan sonra da en sonunda başkan olarak seçilmeyi başardım. Ee, şey hani giriyorum araya ama bu <gülüyor> mecliste neler konuşuluyor neler konuşuluyor evet ee, ondan da bahsedelim diyelim ki okuldasınız işte <gülüyor> okulda tabi Şöyle bir kural var. Meclise öğretmen giremez. Ben bu kurala çok dikkat ediyorum. Dikkat ederdim de. Kesinlikle toplantı sırasında öğretmenin girmesine izin yoktur meclislerde. Bizim da öyle. Evet çünkü çok özel konulardan bahsedebiliyoruz. Bazen öğretmenin dedikodusunu bile yaparız yani. <gülüyor> Ama sıcak bir ortam oluşabilmesi için bunların olması gerekiyor. Şimdi öncelikle işte mesela ben şu öğretmenin. İşte bu tarzdan veya öğretmenlerin tarzından memnun değiliz. Acaba bunları nasıl geliştirebiliriz? Kendimizi onlara daha nasıl yakın hissedebiliriz? Veya e, işte teneffüslerde şundan memnun değiliz. Okulumuza şunu istiyoruz. Yani okul sorunları ile ilgili. Evet evet okul sorunları ile ilgili. Tabii çocuk hakları ile ilgili Bahsedilen toplantılar çok sık olmuyor çünkü önce okulun problemlerinin Aynen, evet. giderilmesi gerekiyor. Bunların da e, tabii meclis olmazsa ne olacak? Bir de eğer lise ortamındaysa öğrenciler daha şiddet yöntemlerine başvurabilirler işte. Hocam siz böyle mi yapıyorsunuz falan gibi böyle biraz daha egosunu tatmin eder bir biçimde. Öğretmen de kabul etmezse bu sefer çatışmalar ortaya çıkıyor. O yüzden aslında lise çağında meclisler daha önemli. Ama tabii ki ilk öğretimde de olması gerekiyor. Genellikle okulun problemlerinden bahsediliyor. Şimdi öncelikle okullarda tabii ki her sene biz başkanın değişmesini öngörüyoruz. Çünkü her insanın kendini göstermesi ve o liderlik deneyimini bir kere tatması gerekiyor. Mesela diyelim ki divan kurulun aslında okulda tam bir işte başbakanlık seçimi gibi bir oy ortamı oluşturuyor. Yani bizim okulda öyle olmuştu. Diyelim ki 6 tane meclis başkanı olmak isteyen kişi var. Meclis başkanları öğrenci temsilcileri ve divan kurulu arasından e, olmak isteyenler adaylığını koyuyorlar. Yani meclisin içerisinde olmayanlar dışarıdan ben başkan olmak istiyorum diyemiyor. Diyelim ki 6 kişi başkan olmak istiyorlar. Ee... Bir buçuk, iki hafta gibi böyle bir zaman aralığımız oluyor. Pankartlar hazırlanıyor. Hepimiz işte okul içerisinde konuşmamızı yapıyoruz. Tenefüslerde. Genellikle öğle tenefüslerinde. Her birimiz birer birer mikrofonu alıyoruz. İşte, işte ben Eda, İmeryus, şu şu sınıfta okuyorum. Başkan olmak istiyorum? Beni destekleyenler falan. O sırada <gülüyor> pankartlar çıkıyor. İşte biz seni destekliyoruz falan diye. Altı öğrendiği için. Yani kaç tane varsa işte böyle bir çok sıcak, aynı zamanda canlı bir ortam oluşuyor. İlk hafta sonra da bakalım kim seçilecek diye okulda her sınıf teneffüs ve ders saatleri arasında kapalı oylama şeklinde gidiyor ve kim istiyorsa onun adını soyadını yazıyor. Daha sonra bir seyircinin içerisinde bütün herkes işte bir odada sandıktan kağıtlar çıkartılıyor ve bu şekilde öğreniyoruz. Ve oylamalar sonucunda da divan kurulu oluşturuluyor. Sen başkansın ikinci oyu alan başkan yardımcısı öbürü divan üyeleri diye gidiyor. Divan kurulu da bu şekilde seçiliyor. Peki şimdi komitelerle nasıl iletişim içerisine giriyoruz? E, Meclisin aslında komitelerle bir bağı bu bağlamda yani yok fazla yok Evet öyle diyebiliriz Biz de mesela, ee, bizim okulda e, eskiden bir abi Refat Abi diye bir tanıdığımız vardı. O komitede çalışıyordu. Biz onun aracılığıyla komiteyle e, bağlantı içerisine girdik. Yani biz de Hı. dışarıdan birisi olarak kendi isteğimizle komiteye Hı. katıldık. Hiç kimse bize "Sen şu mecliste, hadi sen de gel çalış." demiyor. Yani benim için öyle olmuştu. Hı. Ben ilk önce mecliste başkan seçildim. Ama başkan seçilmeden önce de komiteyle İstanbul Çocuk Komitesi ile birlikte çalışıyorduk. En azından bu kadar ak aktif değildik küçük olduğumuz Hı. için ama toplantılara gidiyordum. Ediyorduk. Neyse en sonunda işte e, meclis ve tanıdıklarımız aracılığıyla kendi isteğimizle gittik ve çocuk komitesinde çalışmak istediğimizi söyledik. Önce e, bahsettiğim çocuk hakları e, eğitimini aldık bizden önceki e, jenerasyondan çünkü biz onların altyapısı gibi hazırlanıyorduk. Evet. Biz eğitimi aldık dediler biz artık gidiyoruz sizin sıranız yerimiz de nasıl isterseniz öyle yapın dediler. Biz de İlk ee, ilk önce hangi okullara eğitim vereceğiz? Genelde konuşulan konular ne? Şimdi her dönemde veya nasıl desem her sene içerisinde komitelerin ilgilendiği konular var. Mesela bizim eski dönemimizde çocuk sokak çocukları ile ilgili projeler yapılmıştı. Ee, şimdi ise okullarda çocuk hakları eğitimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. En büyük hedefimiz çocuk hakları eğitici eğitimini arttırmak çünkü insanların bilinçlenmesini istiyoruz. Aynı zamanda hem çocukların hem de yetişkinlerin. Geçenlerde bir eğitim vermeye gittik mesela. Önceden de yazı göndermiştik işte böyle böyle bir eğitim vermek istiyoruz diye. Okula bir gittik üç arkadaş dedik hani 16 kişilik grup nerede? Ne hani biz eğitim vereceğiz şimdi? Müdür şöyle dedi, getirin şuradan 16 de eğitim versinler dedi. Biz kaldık böyle hani. Biz onun için gelmemiştik yani seçmeniz gerekiyordu falan gibi. Gerçekten insanlar bilinçsizler. Bu yüzden çocuklar kadar büyükleri de yetiştirmek gerekiyor. Peki o komiteyle okulların, meclisin bir bağlantısı olmadığını söyledik az önce. Peki olması gerekiyor mu sizce? Bence olması Gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü genelde mediste kendini göstermiş kişiler, kişiler komitelerle bağlantıya geçtikleri zaman daha aktif olabiliyorlar. Ama şöyle bir şey de var tabii ki. Bizim okulda olduğu gibi meclisteyseniz ve daha önce çocuk komiteleriyle ilişkisi olan insanlar size önerebiliyorlar. E, bu şekilde de komiten, komiteden katılmak isteyenler. Burada kesinlikle şu çok önemli. Okuldaki yetişkinlerin gerek öğretmenlerin gerek müdürlerin e, bu konuyla ilgili olması gerekiyor. Çünkü asıl yönlendiren kişi burada yetişkin. E, Siz işte şu an şöyle işte İstanbul Çocuk Komitesi'nde şu toplantı varmış medyisten şu arkadaşlarımızı gönderelim bir ortamı görsünler gibi. Yani yetişkinlerin önermesi çok önemli. Ee, peki size nasıl ulaşabilirler? Şimdi biz toplantılarımızı her ay e, Taksim Rotary Çocuk Evi'nde yapıyoruz. Oradan e, bize ulaşabilirler. Bir mail adresimiz olduğu zaman biz insanlara da bildiririz kesinlikle. E, şunu unutmamadayız ki hani bu ben işte komiteleş hiç tanışmadım ben katılmayayım gibi bir çekingenliğin olmasını istemiyoruz biz insanlarda. Eğer çocuksan veya 18 yaşına birazcık daha geçtiysen sorun değil yani. Veya insanlarla, insanlardan bir şey öğrenmek istiyorsan, sözlerini hissettiklerini söylemek istiyorsa insanlar hiç çekinmeden çocuklar özellikle hiç kimseden çekinmeden bizi bulsunlar, bizimle bağlantı içerisine girsinler. Biz de mesela ben şu okulda okuyorum lütfen okulumuza eğitime gelin. Bu tip istekleri de kabul ederiz. Okullarına başka da biz de eğitime gidebiliriz. Önemli olan haklarımıza öğrenmek ve insanların bize nasıl davranmaları gerektiğini de onlara öğretmek. Ee, güzel ve zevkli bir saskıçı <gülüyor> programında e, sonuna ederim. geldik konuğumuz e, Eda İmer yüze teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> <Ben> teşekkür ederim <gülüyor> katıldığım için görüşmek üzere teşekkür.